يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ه ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده النار محتثاتها ضلالة ضلالة محتثة بدعة بدعة في カデシテル、ありがとうございました。 Evet, hadislere şöyle bir hatırlayalım. 17 numaralı rivayet. Evet. Abdülhamid. 17 numaralı rivayet, 30 numaralı sayfa. Ebu Tüfevi'den rivayet edildiğine göre,、evet, e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlara söylemediği bir şey, sizler özel olarak öğretti mi diye Hz. Ali soktu, sormundu. <gülüyor> Hz. Ali şu cevabı nerede? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kılıcımın kınında bulunanlardan başka hiçbir şeyi diğer bütün insanların dışında bize üzül olarak söylemedi. Sonra içinde şu cümlelere yazılı olan bir sayfa çıkarttı. Allah'tan başkaları için kurban kesene Allah lanet etsin. Arazisini sınır taşlarının yerini değiştirene Allah lanet etsin. Ana babasına lanet edene Allah lanet etsin. Bir dinin aslında olmayan şeyleri etmine sokmaya çalışan bir daçıyı Koruyut barındıran, barındıran'a Allah lanet etsin. Evet kardeşler, daha önceki dersimizde lanet kelimesi Allah tarafından kullanıldığı zaman, yani Allah'ın lanet etmesi demek, Allah Hazire ve Celle'nin bir kimseyi rahmetinden kovması, rahmetinden uzaklaştırması manasına gelir. Ama bir kimsenin bir kimseye, insanlar arasında birbirine lanet etmeleri denildiği zaman ise ona sövmesi, küfür etmesi de bet dua etmesi olarak anlaşılır kardeşler. Evet ee, ve bir de hadiste、e, bidatçı bir kimseyi, bu dinin aslında olmayan şeyleri dine sokmaya çalışan bidatçıyı at, bid koruyup barındırana Allah lanet etsin diyor rivayette. Kardeşlerim burada、e, bidat çıkaran bir kimseyi eğer onun bidatını ikrar ederseniz, yalanlamazsanız ve onun Kilafına、e, söz söylemez de onu reddetmezseniz aynı şekilde onu barındırıyorsunuz manasına da gelir kardeşler. Bıdattı bir kimseyi. Selam. Alo. Hani kimseler misin? Sohbete başladık ama buyur. Buyur kardeşim. Düğün dinliyorum. Evet. Avlanmak helaldir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam avlanan avcılıkla iştigal eden gafil olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. オーラーイシティカレーでオーラーメッシュィロドルであらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら E bu Allah'a isyan olmadır, sadece ana babaya iyi davranılır. <gülüyor> e bu derde Resulullah sallallahu alaihi wasallam bana şu dokuz şeyi emretti demiştir.、E, bir, haram parça kesilsen veya ateşte yakilsen bile Allah'a hiçbir şey yoktur koşma. İki, bile bile farz namaza asla terk etme. Onu kasten terk edenden Allah'ın hımmayesi kaldırılır. Üç, asla haram olan içkiyi içme. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. 4. Ana babaya itaat et. 5. Dünya hayatı ile alakalı bir konuda senin içinde bulunduğun durumu fark etmeyenlerse ana babanın hatırı için orayı terk et. 6. Kendinin hakkı olduğunu görsen bile Müslüman idareciler asla çekişme. 7. Arkadaşların kaçsa ve ölecek dahi olsan asla savaştan kaçma. 8. Sahip olduğun zenginlik zenginliğinden aileni daha harcay. Dokuz. Ailene bastonunu kaldırmayın. Onları Allah hakkında koruyun. Evet, on dokuz numaralı rivayet. Biz ona zayıf mı dedik kardeşler? <gülüyor> on dokuz zayıf. Yok, on dokuz zayıf değil. Bu on üç numarayla aynı. Daha önce zikli geçtiği için biz bunu şerhetmedik. On dokuz numara zayıf değil, kardeşler. Sahiptir. On üç numarayla aynı、e, şeyde. Aynısı. Onu da okuyalım. Abdullah ibn Amr şöyle dedi, rivayet Ravi okuyalım çünkü sahade. İmdat Amr şöyle dedi. Rabbı Allahım, sabrınlar razı olsun. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ana babamı ağlar bir halde bırakarak hicret etmek için sana bir ad etmeye geldim dedi. <gülüyor> Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onlara geri dön. onları ağlatın gibi、dedi. evet on üç numarayla aynı kardeşler on üç numarayı da daha önce şerh ettik hadiste aynı biz、e, bir önceki derste bunu galiba zayıf dedik onu düzeltin onu düzeltin kardeşler on üç numarayla aynısı zayıf değil yani ben şerh etmediğimiz için、e, atladık orada bir yanılma oldu bizim tarafımızdan bu、e, on üç numarayla aynı rivayet aynı rivayet on üç numarayla hadiste de geçti kardeşler eee Sayfa 28'de 13 numaralı rivayetle aynı. O yüzden zayıf değil kardeşler. Sahihtir ama biz şerh etmedik daha önce şerh ettiğimiz için. Et ve 20 nu、e、numaralı rivayet. Abdullah İbn-i Hanım'dan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Cihada gitmek isteyen bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Hazreti Peygamber ona ana baban hayatta mı diye sordu. Adam da evet dedi. Bunun üzerinden Hazreti Peygamber... Öyleyse o ikisinin rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Evet kardeşler bu ve bu benze, benzeri rivayetlerle alakalı olarak alimlerimiz bir kimse Müslüman'ın anne babasının izni olmadan cihada çıkamaz、e, istinbatını çıkarmışlardır. Böyle bir hüküm çıkarmışlardır ve burada da ana babaya iyilik yapmanın anne babayı razı etmeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihad olarak isimlendirmiştir ki bir kimse anne baba babası izin vermeden ne yapamaz cihada gidemez. Alimler bu şekilde bu hadislerle、e, istinbat etmişlerdir. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. E,、evet, bugün inşallah 21 numaralı rivayetten devam ediyoruz. Çok、e, da başlamadı. Vaydemler kafir olsa. Eğer anne baba kafir ise bu dinlenmez. Müslüman şartı koşuludur. De daha önce de biz anlatmıştık bunu. Yani eğer Müslümansa anne ve baba, mama sıkılan Müslüman kimselerse, eğer de bakıma da ihtiyaçları varsa ve cihadda da gitme diyorlarsa, Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emri kesin geri dön ve onlar için mücadele et, yani onların bakımıyla uğraş emrini veriyor Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer anne baba Müslümansa.、Yani. Zaten bugün kürü rivayetler gelecek ve bir öncek, daha önceki işlediğimiz rivayetlerde de eğer anne baba şeyse Müslümansa. Onların sözü muhakkak dinlenmesi gerekiyor. Eğer kafirse... Yani eğer kafirse sadece dünyada onlara iyilik etme, bakımlarını üstlenme, eğer ihtiyaç sahipleri ise veya fakirlerse onlara maddi yardımda bulunma dinimiz vardır. Ki rivayetler gelecek inşallah.、Evet. Yani burada tabi ki、e, Müslüman bile olsa anne baba eğer sana... Dini aykırı bir şey emre ediyorsa onu da dinlemek caiz değil çünkü Allah Azze ve Celle kitabında öyle buyuruyor yani onlara iyilikte mağrufta itaat et ama ne zaman ki sana dinin aykırı bir şey emre ediyorsa o zaman itaat edemezsin caiz değildir evet 21 numaralı rivayetimiz kardeşler ki 22 zayıf onu o şekilde not alalım kardeşlerim 22 numaralı hadis zayıf rivayet 8。Evet, Kardeşlerim Müslümin rivayet ettiği hadiste Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç kere burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün buyuruyor. Bunun üzerine sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü kim? Kimin burnu yerde sürtünsün? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam annem ve babasından veya her ikisinden biri yaşlıyken yanında bulunur da Cennete, cehenneme giren kimsenin burnu yerde sürtünsün buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başlangıçta sözünü üç kere tekrar ediyor.、Ki、Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünneti gereğince ya sözün iyice anlaşılması ya da dinleyen kimselerin Dikkatini celb etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu genellikle yapardı. Çoğunlukla yapardı. Burada da üç kere burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün. Tabi Allah Resulü susuyor ve sahabe hemen kimin ey Allah'ın Resulü? Kimin burnu yerde sürtülsün? Hemen soru soruyor ki ne yapmasınlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatını söylediği bu kimseler gibi olmasınlar ve ardından açıklaması geleceği üzere o fiili yapmasınlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bu duruma düşmesinler. Yani yarın kıyamet günü burunları yerde sürtünmesin. Diyorlar ki kim ey Allah'ım Resulü? Yani onlar kim? Senin bahsettiğin bu kimseler kim? Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim anne babası veya her ikisinden biri yanında yaşlanır da bundan dolayı cehenneme giren kimsenin buyuruyor Allah Rasulü aleyhissallatu vesselam yani o kimsenin de anne ve baba babası yaşlı bakıma muhtac bir şekilde olduğu halde ve o kimsenin de anne ve babasına veya her ikisinden birine babası veya annesi yanında olur zayıf durumda olur, bakıma muhtaç olur ve onların sebebiyle eğer cehenneme girerse işte o kimsenin buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayette Allah Resulü vesselam diyor ki anne ve babası veya ondan her ikisinden birinden biri ulaşır da cennete giremeyene burnu yerde sürtünsün buyurmuştur Allah Resulü vesselam. Birinci rivayette cehenneme giren İkinci rivayette de cennete giremeyenin burdun yerde sürtünsün ki mana olarak da ikisi de aynı manadadır kardeşlerim. Ki İmam Nebebi Rahimullah hadisle alakalı diyor ki burada anne ve babaya iyilik etmenin ve onun yani iyilik etmenin anne ve babaya bakmanın sevabının ne kadar yüce olduğunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve nedir onlar eğer düşkün duruma düşerlerse ve sen de onlara hizmet ederek veya maddi yardımda bulunarak onlara yardım edersen işte bu senin için nedir cennete girmen sebebindir ama tam zıttını yaparsan onlara iyilik yapmaz veya onların bakımını üstlenmezsen bu da nedir senin cehenneme girmen sebebini ve o zaman da Allah Rasulü Aleyhisselamın buyurduğu gibi burnu yerde sörtülen kimsesin buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. <gülüyor> 22 numaralı rivayet zayıf dedik kardeşlerim. O bu şekilde notan inşallah. Evet. 23 numaralı rivayetimiz Babu la yustagferu li ebihil muşrik Müşrik olan bir babası için kimse Allah bir kimse ne yapmaz? Babası, Allah'tan onun bağışlanmasını アンイブ b ーバーシ n イブナーバーシン、a ブナーバ e シン、イブ a ーバーシン、イブナーバーシン、イブナーバーシ e イブナーバーシン、イ1 1 1 1ーシン、イブナーバーシン、e ブナーバーシン、イブナーバーシン、イブナーバーシン、s r al a 23 ve 24. ayet-i kerimelerde kardeşlerim Allah azze ve celle buyuruyor ki、e, her ikisi veya anne ve babanız veya her ikisinden bir tanesi yanınızda yaşlanırsa と言うと、おい、おい、おい、おい、お ü おい、おい、おい、お ü おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、お s e い、おい、おい、おい、お a おい、おい、おい、おい、et おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、お a おい、おい、e い、e い、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、e い、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、お y a l l a h u anhuma フたちは、このように言うこ ا,、yani、ا ل 言う ي とを言 ا こと ب ر ا ء とを言うこ ن を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ي とを言うことを言うことを言うことを言うこ د を言うこと ي 言うこと ي 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ن とを ا うことを ا うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ل うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ا とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ オナルンアパチック。<音> hakkında inmiştir. Bu talip biliyorsunuz. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'a çok hizmetlerde bulunmuş. Onu müşriklere karşı, kureyşlere karşı Mekke'de korunmuştur, tabi vefat edene kadar. Ama Allah hidayeti nasip etmemiş ve kavminin dini üzere şirk üzere vefat etmiştir. Ve Allah Rasulü Aleyhisselam da ona ben Allah'tan yasaklanmadığın müddet sana bağışlanma dileyeceğim demiş ve Allah bu ayet-i kerimesini indirmiştir. Ve müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra veya cehennem halkı bir peygambere istihbar dilemesi yakışmaz buyurmuştur. Şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle birinci ayeti kerimesinde sakın onlara diyor üf bile demeyin diyor. Anne babaya kastediyor. Burada bu Sakın ola ki ki üf kelimesi veya of kelimesi kardeşlerin bir insanın sıkıldığı zaman, sıkılganlık anında kullanabileceği en basit kelemedir. Yani sıkıldığı zaman ne yapar? Of der, üf der. Yani siz anne babanızın sözünü dinlersiniz ama o esnada yani onun yumuşunu derler bizde yerine getirirken bile oflayarak, puflayarak ne yaparsınız? Yerine getirirsiniz ki bu da Yani söylenebilecek en alt mertebede bir sözdür kardeşler. Ki Allah Hazreti Celle bunu dahidemayın diyor anne babanıza. Ve ne yapmayın? Sakın onlara azarlamayın, onlara kötü söz söylemeyin ve onlara karşı kötülük yani en fazlâ bir kötü davranışta bulunmamamızı emrediyor Allah Hazreti Celle. Wakul lahuma kavülen kerime ve anne babanıza güzel söz söyleyin, yumuşak söz söyleyin, onlara karşı edepli davranın edepli olun buyuruyor Allah Azze ve Celle ki kardeşlerim Mücahid rahimullah İmam Bagawin'in rivayetinde ki İbnü Kesir'de de gelen rivayette bazı kimseler kardeşlerim yaşlılık zamanı bakma hakikaten muhtaç olurlar hatta öyle ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle hepimizi bu Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası vardır. Ee, yaşlılık yani bunaklık veren ihtiyarlıktan sana sığınırım Ya Rabbi diye duası vardır. Ama bazı kimseler hakikaten çokça yaşlanırlar ve yatalak duruma düşerler. Ve ee, nedir? Tuvalet ihtiyaçlarını dahi gideremezler kardeşlerim. Ki mücahit böyle bile olsa sakın ola ki onlardan ne yapmayın. Ee, yani yüz çevirmeyin onların hizmetinden geri durmayın. Çünkü düşünün bir anneniz çocukken sizin nasıl ki altınızı değiştiriyordu, bezinizi değiştiriyordu. İşte aynı şekilde anne babanız bile Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bir yatalak duruma düştüğü zaman, işte、e, tuvalet ihtiyacını bile gidiremediği zaman ne yapmayın? Sakın ondan bile yüzsinmeyin. Ayetin manası e, olarak、e, Mücahit Rahimullah da bunu zikretmiştir. Kardeşlerim bu ayet İsrail 23 ve 24. ayeti kerime daha sonra gelen、e, Tevbe suresi 113. ayet bunu nesk ediyor. Nasıl nesk ediyor? Kardeşlerim birinci ayetimizde、e, onlar için ne yapın? Allah'tan istiğfar dileyin. Bağışlanma dileyin. Ama ayeti kerimesinde kafir veya müşrik ne yapmıyor? Ayet etmiyor. Yani birinci ayete göre, göre Babanız veya anneniz kafir veya müşrik olarak ölse bile, olsa bile ne yapabilirsiniz? Onlar için bağışlanma dileyebilirsiniz. Ama Allah Azze ve Celle Tövbe suresi 113. ayeti kerimesini indirerek ne buyurmuştur? Kesin olarak cehennem halkı oldukları, cehennemlik oldukları bildiği bilgilenen kimselere yakın akrabalar bile olsa ne bir nebiye ne de iman edenlere onlar için Allah'tan bağışlanma dilemeleri yapabilir. yakışmaz buyurmuştur. Şimdi birinci ayeti kerime de İsrâh suresinde Allah Azze ve Celle ana babaya iyiliği emretmiştir ve aynı zamanda o ikisini Allah'tan bağışlamayı da emret, davışlamayı dilemeyi de emretmiştir. Fakat bu tevbe suresi 113. ayeti kerimesi gelerek Allah Azze ve Celle müşriklerden olan Anne olsun, baba olsun, akraba olsun, o kimselere Allah'tan bağışlama dilemeyi yasaklamıştır katıştırmak. Evet. O yüzden İmam Bukhari, rahimullah, burada、e, müşrik olan bir babaya、e, ne yapılmas? Allah'tan bağışlama dilenmez babını isim, isim、e, başlık olarak bunu atmıştır. Anlaşılmıyor kardeşler. Evet. Birinci ayeti kerimede yani İsra 23 ve 24'te ana babaya iyiliği emrettiği gibi burada anne babanın kafir veya müşrik olmasını ayırt etmek için Allah'tan bağışlanma dilemeyi emretmiştir. Ama Tevbe suresi 113. ayeti kerime gelerek anne babaya iyilik vardır. Onlara dünyada iyilik vardır kafir olsun müşrik olsun ama Allah'tan bağışlanma dilemeyi ne yapmıştır? Allah azze ve celle bunu istiyor. kaldırmıştır. Evet. 24 numaralı rivayetimiz Sadi b. Waqa as. Radıyallahu anhudan gelen rivayetimiz ki başlık olarak İmam Bukhari. Rahimullah b. Abu bir rivayetin müşrik, müşrik olan babaya iyilik etme olarak başlık atmıştır. Sadi b. Waqa as. Radıyallahu anhu diyor ki. Allah Azze ve Celle benim hakkımda veya benim sebebimle dört ayet indirmiştir. Birincisi diyor ki annem ki müşrik bir kadın benim diyor、e, içmeyerek yemeyerek içmeyerek hani ölüm orucu dedikleri bir şekilde ben diyor ta ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılıncaya kadar ölüm orucu tutmaya yemin etti diyor. Yani hiçbir şey yiyip içmeyeceğini söyledi.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 İyi davran güzel söz söyle diyor Allah Azze ve Celle. Beni diyor ki Sa'd İbni Ebi Vakas radıyallahu anhu ikinci ayet diyor ben diyor savaştayken savaş sonrası、e, ganimet olarak bir kılıç aldım diyor. Beğenmiş bir kılıç almış ve dedim ki ey Allah'ın Resulü bu kılıcı bana ver dedim diyor. 私たちは、あなたは、あなたは、あ a たは、あ e t は、あなたは、あ i たは、あ a たは、あなたは、あなたは、あ e r は、あ d たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ i たは、あなた a あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな m d あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな e は、e なたは、m な Yani sahabe burada malının yarısını、e, akrabalarına miras bırakmak, yarısını ise ihtiyaç sahibi kimselere、e, sadaka olarak vermek istiyor. Bunun üzerine Allah Resulü'nün hayır dedi diyor. Öyleyse üçte bir Allah Resulü sustu ve bundan sonra diyor insanların malının üçte birini miras olarak bırakması caiz oldu diyor. Kardeşlerim, miras、e, kukuyla alakalı hadisler,、şey, e, ayetler genellikle Nisa suresinde birleşmiştir. Nisa 7'de 11, 12 ve 100, 76'cı, özellikle 11. ve 12. ayet kelimesinde bunlar、e, miras ayetleri olarak bilinir ve burada belirtilmemiş, şerhinde de belirtilmemiş Allahu alem ve burada asıl anlatılmak istenen de malın insanları üçte birini、e, vasiyet etmesi. Ne olmuştur? Caiz olarak görülmüştür. Diğer kısmı da hayattayken ne yapabilir? İnfak edebilir. Dördüncüsü diyor, ben、e, ensardan bir toplumluk ile beraber içki içtim. Ve bunun üzerine ensardan bir tanesi beni, bana, benim diyor çeneme、e, devenin çenesiyle vurdu diyor. Ben de Allah Resulü Aleyhisselam'a geldim. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle içkinin haram kıldı, kılındığına dair ayeti kelimesini yazdım. indirdi. Evet. Şerhine baktığımız zaman kardeşlerim、e, Sa'di ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anhu burada、e, onun faziletiyle alakalı ki biliyorsunuz kardeşlerim Kur'an sahabenin, sahabenin arasında yavaş yavaş iniyordu. Bazen bir olay oluyordu veya bir sebebe binaen ki bazen de sahabelerin yaptığı bir olaya binaen ne yapıyordu Allah azze ve celle onun sebep kılarak ayetini indiriyordu. Bunlardan bir tanesi de Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh. Biliyorsunuz Hazreti Ömer hakkında da ne yapmıştır? Onun sözünü tasdik edici olarak birçok ayeti kerime, ki bunlardan bir tanesi de hicat ayetidir biliyorsunuz. Bunun gibi sahabenin menakıbı dediğimiz, fazileti dediğimiz olaylar vardır ki Sa'd ibn-i Ebi Vakkas da bunlardan tıf bunu tebliğ etmek veya rivayet açısından ne yapmıştır söylemiştir. Ki bununla da alakalı olarak eğer bir insan kendini beğenme duygusundan emin olabilirse olursa ne yapabilir bazı faziletlerinden bahsedile bahsedebilir kardeşlerim. Evet ve rivayet devam ediyor diyor ki annem ki müşrik olan annesi ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam'den ayrılmam için yiyip içmeyeceğine dair yemin etti diyor ve sahih müslimde gelen rivayette diyor ki、e, annesi diyor ki アーディバービーワーカス、a n ディアーローアンウ a l a アネババンザイリキャ r ン e エム e デュー、ベンセンインアネネネム、ウレセデューベ e セン n ンイスランダンチュッマンエスティューム、エム a p o n ム a ュ a İyilik yap ayeti kerimesini emrediyor. Evet. Yine bu ayette kardeşlerim kafir bile olsalar anne babaya iyilik yapmanın neyi vardır? Delili vardır. Eğer o anne ve baba kafir oldukları halde ihtiyaç sahibi içindelerse veya fakirlerse mal olarak veya güzel söz, yumuşak söz olarak ne yaparsınız? Ona、e, dünyada iyilik ede bilirsiniz ki Allah Azze ve Celle bunu emrediyor kardeşler. İkincisinde diyor ki Saeed bin Abi Waqas ben hoşuma giden bir kılıç gördümdür, ganimet mal olarak ve bunu almak istedim ve ey Allah'ın Rasulü bunu bana hibe eder misin? Yani hibe nedir? Karşılıksız olarak verir misin? Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Enfal Söresi birinci ayeti kelimesinde. よし、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返したの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返は、あの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あなたの恩返しは、あな onda sonra sustu ve üçte bir burada caiz oldu ve Bukhari ve Müslim'de gelen cüvanette kardeşlerim Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunun üzerine diyor ki senin diyor、e, mirasçılarını fakir ve insanlara eli açık şekilde bırakmaktansa onlara diyor、e, miras bırakman nedir çok daha hayırlıdır ki burada da sahabenin mal konusunda infak konusunda ne kadar da hayırlı yarıştıklarını ne yapmaktayız? Görmekteyiz kardeşlerim. Evet ve yine、e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam、e, Tirmiz'de gelen rivayette çocuğuna ne bıraktın sorusuna onlar hayırdadır durumları iyidir dediğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam、e, onlara diyor onda biri、e, ne vasiyete? Ta ki bu üçte bire kadar gelmiştir. Kardeşlerim bunu uygulamayla alakalı Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'udan ve Ömer radıyallahu anh'dan rivayetler gelmiştir. Ve onlar mallarının dörtte birini veya beşte birini miras olarak bırakmışlar. Ve malının dörtte üçünü de ne yapmışlardır? Hayatlarındayken infak etmişlerdir. Ki rivayette üçte bir de çoktur veya büyüktür diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun bir fazlası nedir? Dörtte bir indir. Demek ki insan üçte birini veya malının dörtte birini miras olarak bırakır mirasçılarına. Geri kalan üçte ikisini veya dörtte üç malını da ne yapması gerekir? Hayaktayken infak olarak ne yapar? İnsanlara, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtması gerekir kardeşlerim. Evet. Dördüncüsü de diyor ki Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anhü, Ensar topluluğuyla beraber içki içiyordum ki bu da müslimde gelen rivayette içkinin Allah tarafı Azze ve Celle tarafından haram kılınmadan önceki bir durum kardeşlerim. Ve daha sonra onlardan bir tanesi devin çenesiyle benim çeneme vurdu diyor. Yani bu nasıldır? Nasıl hayal edilir? Yani ortada bir sofra var ve devin başı veya çenesi kızartma olarak kızartma olarak gelmiş ve kadehte de ne var? içki var. Tabi içki biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam bütün kötülüklerin anasıdır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. O arada tabi akıl gidince orada da o yemekte oldukları o devenin çenesiyle ne yapıyor? Yanındaki sahabeye Sadim'in Ebi Vakkas'ın çenesine doğru vuruyor. Hatta ondan sonra Sadim'in Ebi Vakkas'ın çenesinde hep iz kaldığı söyleniyor kardeşlerim. Bunun üzerine ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim.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 Sahi Müslim'de gelen rivayette bunu açıklıyor. Maide doksandır kardeşlerim. Bu zaten ilk inişi birinci ayak. Bunda hem hayır vardı hem. Evet hem... Bakara 219'daki rivayet o. İşte, Fakat Maide doksanla kesin olarak karam. Evet onu hepsinin eski. Evet çünkü şeytan işi birer pisliktir diyerek. Ee, kitapta tercüme edilen Bakara 219 olarak parantez alınmış, maide 90'dır kardeşlerim ki sahih Müslim'de gelen rivayet bunu da açıkça belirliyor kardeşlerim. Tamam, maide 90. Kumar, içki, içki, kumar, dikili taşlar, pal okları, şeytan işi biren pislikdir rivayeti kelimesini indirerek Allah Azze ve Celle içki kesin olarak haram kılıyor kardeşlerim. Evet, 25 numaralı rivayette Esma bin To'abi bekar radıyallahu anhum'a Abu Bekir radıyallahu anhunun kızı Esma rivayete diyor, diyor ki annem diyor bana、e, özlediğinden dolayı veya istek duydudan dolayı veya herhangi bir hacetinden dolayı benim yanıma geldi diyor. Annesi müslim, Mekke'de oturuyor. Esma bint Abi Bekir, Abu Bekir radıyallahu anhunun kızı Esma da Mediniye hijret etmiş kendisi biliyorsun Zubeyr radıyallahu anhunun eşidir. Eşiyle beraber ne yapıyor? Mediniye hijret ediyor. Annesi Mekke'de. Yanına geliyor fi ahd-i nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün zamanında. Şerhi gelecek. Bunun üzerine ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselama annesinin yanına geldiğini ve ey Allah'ın Resulü ona iyilikte bulunayım mı? diye soruyor. Allah Resulü evet diyor. Müşrik olan annesi Mekke'den Medine'ye geliyor. Ziyaret için kızının yanına ve hemen sahabe Esma radıyallahu anha ey Allah'ın Resulü ona iyilikte bulunayım mı? diye soruyor. Allah Resulü Evet diyor ve İbnü İyay ne diyor ki, bunun üzerine Allah Azze ve Celle Mumtahine Suresi sekizinci ayeti kelimesini indirdi. Allah size diyor, sizinle savaşmayan dininiz konusunda sizinle savaşmayan veya sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adaletli davranmanızı emreder. Muhtakkak ki Allah adaletli olanları sever. Mumtahine sekizinci ayet kelimesini emretiyor, indiriyor. Kardeşlerim burada、e, açıklanması gereken yerden bir tanesi、e, Esma aradıya Allahu anhının annesi müşrik bir kimse ve kızının İslamda olmasını ve hijret etmesini de kesinlikle istemeyen ve nefret ve İslamdan da nefret eden birisi böyle olduğu halde ya özleminden olabilir veya bir ihtiyacı olabilir sif bu yüzden dolayı ne yapıyor kızı Esma aradıya Allahu anhayı ziyarete geliyor. Böyle olunca hemen、e, esnaara diyor Allahanha, Allah Resulü sallam yanına giderek Hey Allah Resulü, annem beni ziyarete geldi. Ona içe yani onu kabul edeyim mi? Ona iyilikte bulunayım mı diye ne yapıyor? Soruyor Allah Resulü de evet ona iyilikte bul, bulun diyor. Allah Resulü aleyhissallatu vesselam burada da sahabenin kardeşlerim, şerîi hükümleri, dini hükümleri、e, anlamadaki hırslarına bir、e, delildir ve dinlerini her şeyin önünde tuttuklarına bir delildir kardeşler. Ne olursa olsun yani akraba veya diğer şey ne olursa olsun öncelikli olarak nedir onların şeyi? Dindir kardeşler. Din neyi emrediyorsa onu yapma E, hırsı içerisinde olmuştur sahabe. Allah onlardan razı olsun. Ve İbn-i、e, Fiyahdin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem derken de yani Allah Resulü selamın zamanında yani kardeşlerim o zaman ki Hudeybiye ve anlaşması ile、e, Mekke'nin fethi arasında gerçekleşen bir olay ki Mekke'nin müşriklerle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam、e, arasında savaş yapmayacaklarına dair ne vardı? Ne vardı? Anlaşma vardı Hudaybi ile Fethi arasında ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında derken Hudaybi anlaşması ile Fethi arasındaki zamanda Müslümanlarla Müşrikler arasında anlaşmanın olduğu bir zamanda geliyor Esma Rabbia Allahu Anhânın annesi. Allah Resul,、e, ibn Üyene diyor ki bunun üzerine Allah Azze ve Celle Nuntahine suresi sekizinci ayeti kelimesini、e, indiriyor ki. Allah Azze ve Celle sizleri yurtta, yurdunuzdan e, e, dininiz konusunda savaşmadıkları ve sizi de yurtlarınızdan çıkartmadıkları müddetçe onlara iyilik yapmanız ve adaletli davranmanızdan yasaklamaz. Allah adaletli olanları sever. Mümtahin'in 8 ayetini indiriyor、e, kardeşlerim. Demek ki burada da、e, kafir olan bir akrabaya mal yardımında bulunabileceğine dair ne vardır? Ne vardır? yine、e, delil vardır. Yine kafir olan anne ve babaya maddi yardımda bulunabileceğine dair ne vardır? Bir delil vardır. En iyisini Allah Azze ve Celle bilir kardeşlerim. Evet.、E, 26 numaralı rivayette İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette diyor ki Ömer radıyallahu anhu eee Mescidin önündeki başka rivayetlerde bir、e, ipek bir elbise satıldığını görüyoruz. Ve bunun üzerine ne diyor ki, Ey Allah Rasulü, bu elbiseyi satın al ve Cuma günleri veya heyetler geldikleri zaman onları giyersin, güzelce onların karşısına çıkarsın veya Cuma günleri giyersin dedi diyor. Dedim diyor. Bunun üzerine Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bu elbiseyi yani ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer buyurdu. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam'a o ipek elbiselerden getirildi, hediye edildi ve Allah Resulü Aleyhisselam o el, ipek elbiselerden bir tanesini bana hediye etti diyor. Bunun üzerine hemen diyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına geldim ve ey Allah'ın Resulü bunu bana nasıl verirsin giymem için biraz önce söyleyeceğini söyledin ve ipek elbiseyi bana gönderdin dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben o ipek elbiseyi sana giymen için göndermedim fakat onu satarsın veya bir başkasına giydirirsin buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh'u İslam olmayan Müslüman olmadan önce Mekke'de bulunan müşrik kardeşine o ipek elbiseyi gönderdi diyor. İbni Ömer radıyallahu anh'ına. Kardeşlerim hadiste geçen rivayette geçen hülle kelimesi Ee, Yemenlere ait bir elbise olup, iizar、e, ve ridadan meydana gelen yani alt üst iki parça elbiseden meydana gelir. İkisi de aynı parçadır. Yani bugün takım elbise dedikleri gibi alt ve üstü aynı olan ve e, içerisinde e, ipek olan tamamen ipek olan veya ipek karışımı olan bir elbisedir kardeşlerim. Daha sonra e, Allah e, Ömer rədiyyallahu anhu Allah Resulüne geliyor ve Allah'ın Resulü bunu satın al Cuma günü veya heyet geldiği zaman kardeşlerim burada heyet devlet erkanı olabileceği gibi halktan bir grup da olabilir. Yani dışarıdan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adını duymuş veya dinini öğrenmek için belli gruplar oluşturur ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ziyarete gelirlerdi. İşte Ömer de... Devlet erkanı geldiği zaman veya böyle halktan diğer insanlar geldiği zaman seni güzel görünsünler, güzel elbiseler içerisinde görünsünler veya Cuma günü giyermek giymek için bunu neye satın al demiştir. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bunu nasibi olmayanlar yani cennete giremeyenler giyer buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bir rivayette her kim diyor ipek elbiseyi dünyada giyerse ne yapamaz? Cennette ahirette giyemez buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada demek ki ipek elbise veya ipek karışımı olan elbiseyi cennetten nasibi olmayanlar giyer buyurur Aleyhisselatu Vesselam. İbn-i Recep elhambeli rahimahullah fetül bari de diyor ki Gözken okuduğum Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Ömer Radyallaah anhu'nun Cuma günü güzel elbise giyme sözünü ekrar ediyor. Yani buna herhangi bir zıt yok. Yani buna karşı çıkmıyor. Ama Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gitmeyen nedir? O elbisenin ipek olması ve ipek karışımı olması nedir? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bundan hoşlanmıyor. İmam Nebevi'ye kardeşlerim bu hadisin şerhiyle alakalı diyor ki bu hadis erkeklere ipe, ipeğin haram olduğuna dair nedir? Bir delildir. Ki Allah Resulü Aleyhisselam başka bir rivayette ipek elbiseyi de altına ele, eline alıyor. Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır buyuruyor. Bu, bu rivayette、e, ipeğin erkeğe ipek elbise giymenin erkeğe haram olduğuna dair bir delildir. Ve yine hadiste o ipek elbiseyi başka birine hediye etmenin veya、e, onu parasını satarak parasından istifade etmenin caiz olduğuna ve、e, bir Müslümanın müşrik bir kimseye elbise veya diğer bazı şeyleri hediye etmesinin caiz olduğunu、e, göstermektedir. Ve yine cuma günleri veya bayram günleri veya kısımda、e, şeyleri karşılarken heyetleri karşılarken güzel elbise giymenin caiz olduğunu gösteren rivayetlerden、e, bir tanesi ve yine、e, kafir olsalar bile akrabaya iyilik yapmaya karşı bir delil vardır ki burada ne yapmıştır? Hazreti Ömer radıyallahu anhu Mekke'deki müşrik kardeşine o elbiseyi ne yapmıştır? Hediye etmiş yani iyilikte yapmakta、e, Bulunmuştur. Ve yine İmam Neveviye Rahimullah diyor ki aynı zamanda mescidin kapısında alışveriş yapmak caizdir demiştir. Yani burada kardeşlerim İmam Neveviye sözüne bir açıklık getirecek olursak bazı rivayetlerde kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu anhu mescidin kapısında satılan bu elbiseleri kastederek Allah Resulü almasını söyledi. Söylenmiştir. Tabii burada、e, günümüzde de yaşadığımız gibi bazı satıcılar, Mescid'in önünde, Cam'in önünde alış、e, satış yaparlarken çok aşırı bir şekilde gürültü yapmaları da nedir? Caiş değildir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım inşallah. Evet kardeşlerim, 27 numaralı rivayet Abdullah bin Amr, radıyallahu anhından gelen rivayet. Babın ismi La yesubbu valideyhi İnsan diyor anne ve babasına Sövmesin küfretmesin Babı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Buyuruyor ki Minel kebairi en yeşkıver Raculu valideyhi Bir kimsenin diyor Anne babasına sövmesi Büyük günahlardandır Sahabe şaşırıyor Ey Allah'ın Resulü bir kimse Anne babasına nasıl söver Yani aklı başında bir kimse anne babasına söver mi, küfür eder mi onlara kötü söz söyler mi bunun üzerine Allah Resulü bir kimse diyor başkasına söver o da diyor ne yapar ona söver işte bu da kişinin kendi anne ve babasına sövmesidir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sözüne büyük günahlardandır. Kişinin anne ve babasına söylemesi. Ve bu sözüyle o sözü işiten kimseyi ne yapıyor? Dikkatli bir şekilde kendisini dinlemesi için hazırlıyor. Ki daha iyi ne yapsın? Sözüne dikkat etsin. Daha iyi anlasın. Kendisini ne yapsın? O sözüne versin. Bunun üzerine hemen ne yapıyor? Ee, i̇nsan soru sorma ihtiyacı hissediyor. Çünkü kişilik sahibi bir kimse Ne yapmaz? Yani bunu kabul etmez. Yani bir insan işte kendi kişinin annesine babasına sömesi büyük günahlardandır. Hemen ne yapıyor? Itiraz geliyor. Kişilik sahibi bir insan yani olmaz böyle bir şey. Ne yapabiliyor?、Dire、yapabiliyor. Genelde insan bunu direkt yapmaz. Ama ne yapabilir? Buna sebep olur. Bu da en çok vuku bulan şeylerdendir. Kırıvayet devam ediyor. Bir kimse diyor. ne yapan başka bir kimseye söver anne babasına söver o da onun anne babasına söver böylelikle kişi ne yapmış olur kendi anne ve babasına sövmüş olur ki bu da büyük günahlardan doğru buyuruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ki bu ve bu tür rivayetler kardeşlerim olabilecek bir şeyi ne yapmaktır engellemektir ki haram bir fiile götüren fiil de nedir Haram kılınmıştır kardeşlerim. Tıpkı bu hadis şu ayetin bir aslıdır ki Allah Azze ve Celle Enam suresi 108. ayeti kerimesinde diyor ki sakın diyor sizler Allah'tan başka tatlıklarına sövmeyin diyor. Yani onların ilahlarını ne yapmayın? Sövmeyin olur ki onlar da diyor düşmanlıkla ve ilimsiz olarak Allah'a söverler diyor. Bu da bunun nedir? aslıdır kardeşlerim. En'am suresi 108. ayeti kerimesinde. Ve yine İmam Maverdi rahimahullah bu hadisten istinbat ederek demiştir ki bir kimse eğer elbiseyi, Müslüman bir kimsenin elbiseyi giyeceğinden E, dair bir içinde şüphesi varsa o elbiseyi ona satması caiz değildir. Ve yine bir kimsenin eğer、e, o meyveden、e, içki yapacağını biliyorsa o kimseye de o meyveyi satması caiz değildir demiştir kardeşlerim. Mesela、e, Manisa tarafında ve o taraflarda birçok kardeşimiz mesela yapan üzüm、e, yapan kardeşler var. Mesela o taraflarda bir Yahudi geliyor, bütün、e, o üzümü alıp götürüyor. Ne yapacak? Belli ki içki yapacak açık bir şekilde. O üzümü, helal olan üzümü içki yapmak için satın alacak o kimseye satmak caiz değildir kardeşlerim.、Hı. Çünkü onun içki yapacağını biliyorsunuz. Olaması,、tamam. evet. O yüzden İmam Maverdi Rahim Allah'ta böyle bir istimbatta bulunmuş ki Allah-u Alem doğru bir... E, istimbattır. 28 numaralı rivayette Abdullah İbn-i Amr İbn-i As'dan gelen rivayette diyor ki minel kebairi bu Abdullah İbn-i Amr bin As、e, radıyallahu anh'unun sözü minel kebairi indellahi teala en、e, yestesibberraculu rivalidihi kendi babasına sövülmesine sebep olması Allah katında büyük günahlardan sayılır diyor. Abdullah İbn-i Amr, İbn-i As radıyallahu anhu ki büyük günahlardandır, Allah katında büyük günahlardandır sözü tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Nur suresi 15. ayeti kerimesinde وَتَحْزَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمٌ Siz bunu çok basit görürsünüz ama bu Allah katında çok büyük bir günahdır. Demesi gibidir. Ki burada da Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma bunun yani kendi babasına söylülmesine sebep olmanın Allah katında ne kadar büyük bir günah olduğunu、e, açıklık getirmeye、e, çalışıyor kardeşlerim. Şimdi e, burada e, yani babasına sövmeye sebep olan bir harekette bulunması demektir kardeşlerim. Yani düşünün ki bir kimse işte babasına yardım etme veya ondan zulmü kaldırmak adına ne yapabilir? Bir başkasına küfredebilir ve o bir başkasını ne yapar? Babasına sövebilir, küfredebilir. Bu da buna nedir? Ona sebep olmasıdır. Bu da nedir? Büyük günahlardandır kardeşlerim. Ki hadiste de biraz önce geçtiği gibi bu büyük günahlardan sayılmıştır. Ki Allahu Alem Karşı taraf da aynı cüründe ortaktır çünkü et gibi tepki meselesidir. Burada sömmenin küfür etmeni, kötü söz kullanmanın dinimizde büyük günahlardan sayıldığı rivayetlerde söylenmiştir. Büyük günahlardan olduğu belirtilmiştir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hak katibi olan bahtalı da バたル、のことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのことを、私たちのたちの私のた فاتوب اليك و آ خ ر دعوانا فالحمد لله رب العالمين